نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سياة أعمالنا ما يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادئ له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أستعيذ بالله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة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 ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعض فانها استقل حديث كتاب الله وخير الهديه هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر العمور مختثاتها وكل مختثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار قال الله تعالى في كتاب الكريم بسم الله الرحمن الرحيم <gülüyor> Biz geçen hafta nifaktan ve münafıklardan bahsettik kardeşler. Nifaktan ve münafıktan bahsetmemizin sebebi, birinci sebebi, kendi nefsimizi ıslah etmek idi. Sahabelerden bir tanesinin öyle güzel bir sözü var ki, Kur'an-ı Kerim'de, Tehdit içerikli Ne kadar ayet varsa hepsi onlara Güzel şeyler de Hep size değil mi diyor Mümin böyle olmamalı Kur'an-ı Kerim bir hastalıktan bahsediyorsa Mümin önce Bu hastalık bende var mı diyor Çünkü Allah demeli Çünkü Allah'a iman edenler Siz önce kendi nefsinize bakın diyor. Biz öncelikle Kendi nefsimizi ıslah etmekle mükellefiz biz öncelikle kendi hatalarımızı gidermekle mükellefiz. Nasihatten önce, davet ve tebliğden önce, hayra çağırmaktan önce, iyiliği emretmekten, kötülükten nehyetmekten önce, kendi nefsimizi terbiye etmek, kendi nefsimizi ıslah etmekle mükellefiz kardeşler. Bundan dolayı geçen hafta dedik ki bu nasihati önce kendi nefsimize yapıyoruz. Çevremizde kimler münafık demekten önce acaba nifaktan şube bende var mıdır yok mudur? Nifak hasletleri bende var mıdır yok mudur? Bu soruyu kendi nefsimize sormamız gerekiyor dedik geçen hafta. Bu birinci husustu. Geçen hafta dediğimiz hususlardan bir tanesi nifak bir kalp hastalığıdır. Nifak bir kalp hastalığıdır. Allah Subhanahu ve Teala münafıklardan bahsederken fi'lûbihim <gülüyor> maradun Onların kalplerinde hastalık vardır buyuruyor. Kardeşler yine geçen hafta dedik ki imanın makar merkezi, imanın kök saldığı yer kalptir. Nifakın kök saldığı yer de kalptir küfrün kök saldığı yerde kalptir. Eğer bir kalpte iman kök salmış ise imanın meyvesi salih amel açığa çıkar. <gülüyor> Eğer bir kalpte küfür kök salmış ise küfrün pisliği olan fısk, fücur ve dalalet açığa çıkar. İşte nifakın tehlike oluşunun sebebi budur. Bir yerde nifak varsa bir kalpte dışarıya Birebir küfür, fıst ve vücur çıkmaz. Alamet çıkar. Bazı ayetler çıkar. Bazı deliller çıkar açığa. Küfrün kendisi çıkmaz. İman ol, imanda olduğu gibi imanın kendisi çıkmaz. Nifakın kendisi dışarıya çıkmaz. Ayetler ve alametler çıkar. Bundan dolayı tehlikelidir nifak. Münafıkların fidderkil esveli narda olmasının en büyük sebep işte budur. Bundan dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem münafıklardan bahsederken ayetül münafıkı selas demiştir. Münafın ayeti nifakı nasıl biliriz? Kendisini göremiyorsun. Kalpte gizli çünkü. Alametleri açığa çıkar demiştir. İşte bu alametlerden bir tanesi münafıkların şimdi bu haftaki hutbeye başlıyoruz. Münafıklar kardeşler her fitnede bir sağa gider, bir sola gider. Kalpleri ...her fitneden anında etkilenir. En ufak bir sorun, en ufak bir problem, en ufak bir günah, en ufak bir rüzgar... ...geldiği zaman münafıkların anında bir değişim gösterdiğini gör gör görürsünüz. Mesela mal ve mülkle karşılaştıkları zaman birdenbire dünyaya tamah ettiklerini görürsünüz. Mesela hürriyetle kavuştukları zaman... Birden bire hürriyetin içerisinde ne oldum sarhoş olduklarını görürsünüz. Mesela kadın fitnesiyle yüz yüze geldikleri zaman bir anda kalplerinin bozulduğunu görürsünüz. Allah Subhanahu Teala buyuruyor. Ya nisa en ey peygamber hanımları. Lestunneke ahadin minan nisa. Siz diğer kadınlar gibi değilsiniz. İnittekaytun fe la taghtani bil kavli eğer Allah'tan korkuyorsanız edalı, işveli bir şekilde konuşmayın ki fayt ma'alzin fi kalbi marad. Kalplerinde hastalık olan münafıklar size karşı böyle bir şey besleyebilirler. Nifak öyle bir hastalıktır ki müminin önüne dağlar kadar dünyayı kursan mümin asla sarsılmaz. Müminin önüne Allah subhanehu ve kendi gölgesinde gölgelendireceği yedi kişi vardır ya, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, Allah subhanehu ve teala şu yedi kişiyi kıyamet gününde kendi gölgesinde gölgelendirecektir. Bu yedi kişiden bir tanesi soy ve so, soyu güzel olan, sopu güzel olan, malı mülkü olan, kendisi de güzel olan bir kadın haydi gel dediği zaman, ben Allah'tan korkarım diyendir. Bakın müminin karşısına dünya fitnesi çıktığı zaman bu fitne ne kadar çekici olursa olsun. Müminin karşısına dünya fitnesi çıktığı zaman bu fitne ne kadar cazibeli olursa olsun sapasağlamdır. Sapasağlam dağlar gibi hiç sarsılmadan durur. Münafığa gelince peygamberin sesini, hanımının sesini duysa kalbi bozulur. Sadece bir kadın sesinden veya sadece dünyalık küçücük bir metadan anında müzevdebine beynezelik la ilaha ulay birdenbire değiştiğini iki şeyin arasında gidip geldiğini görürsünüz. O halde şu soruyu kendinize soracaksınız: Bende fitneler karşısında sapa sağlam kor gibi bir iman var mı yok mu? Bende Dünyaya karşı sapasağlam duran kor gibi sapasağlam bir iman var mı yok mu? Eğer böyle bir iman varsa nifak Allah'a hamdolsun bizlerden oldukça uzaktır. Ama dünyada fitnelere karşı anında bir sarsılma varsa, kadın fitnesine karşı kalbin anında kayması varsa, dünya ve içindekilere karşı kalp anında kayıyorsa burada kesinlikle nifak vardır kardeşler. Verdiğim örnekleri iyi tefekkür edin kardeşlerim. Bir mümin var ki karşısında güzel bir kadın var, soylu bir kadın var, zengin bir kadın var ve o kadın kendisine çağırıyor. Haydi gel diyor. Mümin ben Allah'tan korkarım diyor. Münafaa gelince onu çağıran kimse yok. Karşısındaki kadını görmedi bile sadece kadının sesinden etkilenip hemen kalbini bozan bir yapıya sahiptir. İşte bu nifak hastalıklarından bir tanesidir kardeşler. <gülüyor> Münafıkların ikinci en belirgin vasıfları Allah ve Resul'e çağrıldıkları zaman müminlerin sözü işittik ve itaat ettik demek iken münafıkları ve izâ qîla ve münafıkları Allah'ın indirdiğine ve Resul'e çağırdığın zaman رَأَيْتَ الْمُنَافَق۪ينَ يَسُدُّونَ عَنْكَ السُّطُودَ Onlar hiçbir doğruyu doğru olarak kabul etmezler. Kendisine nasihat ettiğin zaman bir doğruyu doğru olarak kabul etmeyen, kendisine iyiliği emrettiğin zaman iyiliğe, iyilikten hiçbir şey anlamayan, kendisini bir hatadan veya bir kötülükten nehyettiğini uyardığın zaman zerre kadar harekete geçmeyen kalpler, nifak dolu kalplerdir. Allah ve Resulü senden bunu istiyor dediğin zaman bin tane bahane getiren Allah ve Resulü senden bunu istedi dediğin zaman bin tane mazeret uyduran kalp nifakla nifakla dolu bir kalptir kardeşler. Allah subhanahu ve teala cihad için onlara emrettiğinde Onlara cihada çıkmayı emrettiğinde onlar hemen Rasul, Rasul'den izin istemişlerdir. Onlara iyiliği emredip gelin Allah yolunda cihad edin dediğin zaman Allah bilir, telavülür وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولْ اِذَنْل۪ي Bize izin ver demişlerdir. Sıcağı bahane sunmuşlardır. Soğuğu bahane sunmuşlardır. Seferin uzunluğunu bahane sunmuşlardır. Geçenlerde bir hutbede söylemiştim yine. Eğer sizden bir şey istenirse elinizde hiçbir imkan yoksa bile tamam deyin. Vereceğim demeyin. Elimden geleni yapacağım deyin. Yok demeyin. Asla asla mazeret sunmayın kardeşler. Çünkü mazeret sunmak münafıkların hasletlerinden bir tanesidir. Ya'tezirune ileykum. Onlar size mazeret sunuyorlar. İza racatum ileyhim. Siz onlara gittiğiniz zaman... Onlar devamlı yapmadıkları konulardan dolayı mutlaka bir mazeretleri vardır. Neyle uyarırsanız uyarın, ne ile nasihat ederseniz edin, onların mutlaka bir mazeretleri vardır. Kul <gülüyor> la Onlara de ki boşuna mazeret üretip durmayın. Len <gülüyor> biz size ebediyen ne yapmayacağız? İnanmayacağız diyor. Kardeşler münafıkların bir başka vasıfları ise münafıkların bir başka vasıfları ise yalancı oldukları için insanları yalanlarına, insanları sahtekarlaklarına, insanları kalpte olmayana inandırmak için çokça yemin ettiklerini görürsün. Güzel bir şey söyler, doğru bir şey söyler, hak bir şey söyler, o kalbinde yoktur kalbindekine seni inandırmak için yeminler üstüne yemin eder. Allah Subhanahu ve Teala buyuruyor. "Ominennas men fi'l hayati'd insanlardan bazılarının dünya hayatı hakkında sözleri senin hoşuna gider. Ve huşhidullah ala ma kalbi ve o kalbinde olana Allah'ı şahit tutar. O o düşmanların en büyüğüdür." diyor. Kardeşler, münafın en net hastalığı kalbedir. da söylediğimiz gibi. Kendisinin yalancı olduğunu bilir. Haydi şu hayırlı işi yapalım. Vallahi ben hayır istiyorum diye yemin eder. Allah'ın şahit tutuyorum diyerek ne yapar? Yemin eder. Münafın hastalıklarından bir tanesi de budur. <gülüyor> münafın hastalıklarından bir tanesi hayra engel olmalardır. Ne zaman cihada engel olan birilerini görürseniz, onlarda nifak dolu kalpler vardır. Ne zaman Allah yolunda davete engel birilerini görürseniz, onlarda nifak dolu kalpler vardır. Ne zaman Allah yolunda infak etmeye engel birilerini görürseniz, onlarda ne vardır? Nifak dolu kalpler vardır kardeşler. Allah spanat Teala yürüyor. Wa karihu ayyucahedu b'amwalhim ve anfusim fi onlar Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad etmeyi kötü gördüler. Ve kanu fil har. Şu sıcakta sakın cihada çıkmayın dediler. Sakın cihada çıkmayın dediler. Bir başka ayet. Humullezine yaquluna rasulillahi hatta yanfadu. Siz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında bulunanlara infak etmeyin ki onlar onun yanından dağılsın. Kardeşler bakın <gülüyor> Hayra engel olmak Ben hayra engel oluyorum demekle olmaz Münafıklar Hayra engel olurken Dahi Kendilerinin ıslah ettiklerini Söylerler ve Allah'a yemin ederler O kadar çok gördüm ki Bir Müslüman bir başka Müslümana infakta bulunuyor Diğeri onları sevmiyor oraya infakta bulunulmaz Niye Adam kötü bir şey yapmıyor kardeşim infakta bulunuyor ya Malını Allah yolunda harcıyor adam Allah yolunda cihada gidiyor çoluğunu çocuğunu bırakıp cihada gitmesi doğru değil adam Allah yolunda ölüyor şehit düşüyor ona mazeret üretiyorlar adam Allah yolunda davette bulunuyor ona mazeret üretiliyor bu adam davet yapamaz diye adam Allah yolunda koşturuyor ona bir mazeret bulunuyor bunun koşturması doğru değil vallahi çevremiz Allah subhanahu wa Taala bizi ıslah etsin Allah Subhanahu ve Teala bu kötü hasletten ve hasletten bizi korusun. Çevremiz, önümüz, arkamız, sağımız, solumuz nifakla dolmuş oldu. Dolmuştur. Güzel bir kelime söylersiniz, anında engel olmaya çalışırlar, bir, bir mazeret bulurlar. Buldukları mazereti de Kur'an'dan 20 ayet, hadisten 30 tane, Resulullah'tan 30 tane hadis getirirler. İşte bunlar münafıklardır kardeşler. Siz bir hayır gördüyseniz hayra koşun. Hayra koşan birini gördüyseniz çenenizi kapatın diyoruz. Allah subhane ve teala ayaklarımızı sabit kılsın kardeşler. Biz öyle kötü bir dönemde yaşıyoruz ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fitneler kalbe saldıracaktır. O kalpler olacak ki fitneleri yudum, yudum yudum yudumlayacaktır buyuruyor. İnşallah önümüzdeki hafta bu hadise anlatacağım size. Ahir zamanda fitnelerden emin olmak simli. ...bir hutbe yapacağız inşallah önümüzdeki hafta kardeşler. Şimdilik şu kadarını söylemek isterim ki gerçekten bir taraftan şirkin ve küfrün İslam adı altında piyasaya sürüldüğü bir dönemde yaşıyoruz. Bir taraftan bundan binlerce yıl önce yaşanmış Allah'ın bir ile Nuh Aleyhisselam'la dahi dalga geçildiği bir dönemde yaşıyoruz. Daha bir kaç gün önce veya bir kaç ay önce bilmiyorum. Bu ayet bizim inancımıza ters, bunun burada olmaması gerekir diyen insanların içinde yaşıyoruz. Bununla birlikte kalpleri bütünüyle hasta Müslümanları ve İslam cemaatlerinin içinde yaşıyoruz. Böyle bir dönemde, böyle bir zamanda, böyle bir durumda kalbin selim olması neredeyse çok zordur. Allah'ın rahmet ettiği kişiler hariç kalpler tamamen ama tamamen hastalıklarla doludur. Çokça dua edelim. Biraz şunu anlatacağım inşallah. Nifaktan korunmak için neler yapabiliriz? Ama başta çokça dua edelim kardeşler. Rabbim bizi her türlü kalp hastalıklarından ve başta küfür, fısk, fücur ve nifaktan bizleri korusun kardeşlerim. Elhamdülillah Rabbil